Hazırlayan ve sunan Çelenk Barfra. Bir radyo programından ne öğrenirim? Bugün haricden sanatta gündemimde dördüncü Tasarım Biyeneli var. Uzun aradan sonra canlı yayın yapıyorum. Canlı yayın konuğum Deniz Ova. Deniz geçtiğimiz tasarım Bienalinde ya da İstanbul Kültür Sanat Bünyesi'nde yürüttüğü tasarımla ilgili yurt içi, yurt dışı diğer projeler içinde geçmişte konuğum olmuştu. Deniz hoş geldin. Hoş bulduk. Bir radyo programından ne öğrenirim diye başladım hariçten sanat programına. Zira okullar okulu bugün gündemimizde sizin de iletişim kampanyanıza sıklıkla kullandığınız... Ee, çok da beklenmedik şeylerden ne öğrenirim sorusunu gündeme getiren e, bir şeyiniz var, iletişim diliniz var, onun da referansla. Bugün bu radyo programından, hariçten sanattan Deniz Ova'nın yardımıyla dördüncü tasarım BNL'e dair çok şey öğreneceğiz diye umuyorum. Deniz tekrar hoş geldin. Tasarım BNL'nin direktörüsün İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından dördüncüsü düzenleniyor bu yıl. 4 Kasım'a kadar öğrenmeyle ve tasarımla ilişkimizin... ...sorgulayan pek çok proje ve etkinliğe ev sahibi yapıyorsunuz. Altı tane sergi mekanınız var. Özellikle açılış haftasında çok sayıda kamusal program hayata geçirdiğiniz Etkinlikleriniz de <gülüyor> devam ediyor. Üstelik Bienal ücretsiz. Bunu da buradan vurgulamak isterim. Bienal'in içeriğine yani okullar okulundan ne öğrenebileceğimize gelmeden önce... E, ...genel olarak Bienal'lerle ilgili... Tabii ki tasarım BNL'iyle de ilgili herkesin aklına takılan, benim de sıklıkla hani bir eski bir BNL çalışanı olarak muhatap olduğum bir soruyu sana sorarak başlamak istiyorum. Bu tasarım BNL'inden, dördüncü tasarım BNL'i özelinden konuşalım. E, küratörü nasıl belirliyorsunuz? Yamboylan küratörlüğünde düzenleniyor. Bir yardımcı küratöryel ekip de var onunla birlikte çalışan şüphesiz. Ve e, bir danışma kurulumuz da var. Nasıl oluyor Yamboylan'le çalışmaya nasıl başladınız? Oradan Hı. girelim. Ee, aslında en kolay cevaplanabilecek soruyla başladık diyebilirim. Şimdi söylediğin gibi Çelenk'cün bir danışma kurulumuz var. Ee, o danışma kurulu bizim düzenimizde her iki senede bir değişiyor. Ee, bir yerlerin de doğası değiştiği gibi her seferinde yeni şeyler öğrenmek üzere farklı insanlarla bir araya geliyoruz. Ee, aslında bir tartışmanın sonunda belki... ...kuratör belirleniyor diyebilirim... ...çünkü herkesin biennale ilgili bir düşüncesi var... ...nasıl olmalı, ne edilmeli... ...tabii bizim kurum olarak veyahut da ekip olarak... ...bir düşüncemiz var bununla ilgili... ...bunları tartışırken aslında bir isim listesi... ...ortaya çıkıyor, o isim listesi... ...üzerinde tartışıyoruz tekrar... ...yani e, belki de gelecekte iki sene sonra yapacağımız bir BNL'i tartıştığımız için... ...çok da böyle spekülatif bir tartışma oluyor ve yan Yambola'nın ismi bu e, listede yer alıyordu. Neredeyse BNL açılmadan, izleyici karşısına çıkmadan böyle bir buçuk iki yıl öncesinde başlayan bir e, fikir alışverişi değil mi? Danışma kurulunuzda da evet. geçmiş BNL'lerin küratörleri var ya da tasarım alanında akademisyen, işte Kuratör, editör, küratör editör. gibi isimler evet. var. E, yani tabii biraz şey oluyor e, belki de hani sihrini bozmak gibi oluyor. Hı -hı. O kadar iki sene sonra yapacağımız bir işin tartışmasını yapıyoruz ama aslında biz burada kuratörü seçerken ne iş yapacağını veyahut da neye referans vereceğini seçmiyoruz. Pratiğini biraz seçiyoruz Hı -hı. diyebilirim. E, biz yan bu çok uzun süredir takip ettiğimiz e, birinci ve ikinci bir yerine konuşmacı veyahut gazeteci olarak katıldığı Hı -hı. bir isimli farklı etkinliklerde karşılaşıyoruz. E, yani uzun listenin sonunda dört e, isim veyahut kolektif neyse artık konuştuğumuz isimler onlar kalıyor ve onlarla bir interview yaptık diyebilirim aslında bakılırsa. Interview demek belki biraz fazla ama bir sohbetimiz oldu. Hı hı. Hani onlar bir yerel dair ne düşünüyorlar, ne hayal edebilirler. Ee, ve günün sonunda yani Bul'un e, bizim pratiğimizi geliştirecek, bir yereli geliştirecek, farklılaştıracak bir isim gibi ortaya çıktı ve yürümeye başladık. Eee evet. Güzel bir şey söylemiş. Her şey ve her yer bir okul olabilir. Tasarımla girdiğimiz en ufak etkileşim bile pedagojiktir demiş Yan Boylan. Evet. Çok okul meselesine kafa yoran, tasarımla eğitim, tasarımla okul fikrini, fikirleri üzerinden analojiler kuran ve bunu sorgulatan, kendisi de öğrenmeye çalışan bir bir öğretmekten ziyade diye anlıyorum. Ee, oradan da soruyorum okullar okulundan ne öğrenebiliriz? Belki biraz Yambola'nın kişisel tarihine bakmak lazım. Kendisi zaten çok değişik bir tasarım okulundan mezun oluyor ve mezun olduktan sonra çok böyle aktivist girişimleri oluyor ama sanat ve tasarım dalanı da diyebilirim. İşte Belçika'da işleri dışı kalmış bir maden, bina, madencilik binasında festival mi yapmak veyahut da çeşitli disiplinler bir araya gelip de etkinlikler üzerinden bir takım şeyleri öğrenmek zaten belki de pratiğinde her zaman olan bir şeydi ve Eindhoven'un larım e Akademisi'nde de sosyal tasarım bölümünü yürütüyor ki burada e, çok fazla portfolyolarla karşılaşıyor ve aslında dünyada nasıl bir tek tipleşme oluştuğunu e, gözlemleyebiliyor ki bunu hep bizimle paylaştığı için aslında hı hı. ben de sizlerle paylaşabiliyorum. Bu tek tipleşmenin e, öğretim sisteminde alakalı olduğunu ama sırf e, o sistemle değil bir de dünyamızda neyi nasıl öğrendiğimiz veya algıladığımız e, filtr dediğimize bağlı olarak e, biraz... ...düşünülerek okullar okul teması altında çok geniş e, açıdan bakarak e, aslında tasarım eğitimini sorguluyoruz. Evet, e, şöyle basın bülteninden de alıntılarsam... ...Bienel'de tasarım, mimari, biyoloji, sosyoloji, gastronomi, pedagoji, ekoloji, teknoloji ve ekonomi gibi çok farklı alandan... <gülüyor> ...altı kıtadan bir açık çağrı da yapmıştınız zaten, evet. başvurular almıştınız. İki yüzün üzerinde katılımcının sergi ve projeleri yer alıyor demişsiniz. Haritalardan yiyeceklere... Evet. E, ölçüm birimlerinden zamana, bir zaman okulu da var zaten. El sanatlarından yapay zekaya, çok da güncel bir mesele. Resimden ...uzay istasyonuna, biraz önce sanat dedin... ...gerçekten küretörün, yan bu ailenin... ...sanatla olan ilişkisinin bu kadar yakın olması... ...bence tasarım BNL'ine yansımış durumda... ...sanatla tasarım arasındaki... E, ...çizgiyi muğlaklaştıran işler görüyoruz... Evet. ...hatta sanatçıları görüyoruz... ...birebir, resimlerin uzay istasyonuna kadar... ...tasarımı ve öğrenme biçimlerimizi... ...farklı açılardan ele alan projeler yer alıyor... ...ve BNL süresince düzenlenen... ...yüzü aşkın, söyleşi, performans... ...yüz yogası... ...blockchain atölyesi, koleksiyonerlik... Sohbeti, yemek atölyesi, ...kafe sohbetleri, haritalama çalışmaları... ...film programları, bir takım rotalar çıkardınız... ...onları evet. da biliyorum... ...yani kent gezileri diyelim... ...pek çok şey yaptınız... Ee, ...bunların içinde tabii... ...Bienel'in asıl insanların gezmek için... ...davetli olduğu mekanları ise... ...kente yayılmış yaklaşık... 3 kilometrelik bir rota oluşturan... ...hepsi de birbirinden yürüme mesafesi... ...diyebileceğim, evet. aynı hat üzerinde sayılan... Ee, ...altı mekan var... ...altı okul bunlar... Aslında şu soruyla karşılaştığım için gündeme getirmek istiyorum. E, nasıl ki küratörü kim seçiyor, nasıl seçiliyor Hı -hı. dedikleri gibi... ...izleyicilerden ya da bu alanda çalışan isimlerden de aslında... ...mekanları kim seçiyor, nasıl seçiliyor... ...yani nedir bu altı mekanı seçmenizin arkasında yatan nedenler? Özellikle de şuna bağlamak istiyorum. Mesela Galata Rum Okulu gibi... Biyanel'in sıklıkla kullandığı hem tasarım Biyanel'in hem İstanbul Biyanel'in sıklıkla kullandığı bir okul vardı. Altılı bir okul burası ama bir okuldu. Mesela bunu kullanmayı tercih etme işinizi biliyorum. Yan Yanboyren'le de konuşma fırsatım olmuştu. O bana güzelce açıklamıştı. Ama bu bir soru işareti de. Bütün bunlarla ilgili söyleyeceklerin zihin açıcı olacaktır. E, şimdi sen de çok iyi hatırlarsın İKS ve Biyanel döneminden. Biz e, bir kuratörle çalışmaya başladığımızda... İki şey aslında bir arada yürüyor Bir kenti tanımak ve kent neler var Neler yok hangi kurumlar var Ne tür sergi alanları var Veyahut da yeni imkanlar keşfedebiliriz in Peşinde aslında bir Koşuşturma oluyor bir yandan da Tema oluşuyor bu araştırmaların içinde Ve temaya en uygun şekilde Belki yer verebilecek Bir platform olabilecek Mekanlar seçiliyor Şimdi okullar okulu tema olunca bir okulun dışına Taşma ihtiyacı vardı Ve aslında da belki de müzeleri oku, eğitim görülen veyahut da okul sisteminin e, farklı bir parçası olarak da görülebilir ama yani çok güzel anlatıyor. Seçilen mekanlar sınıflarımızsa birbirine e, mekanları bağlayan sokaklarda okul, okul koridorlarımız olarak görebiliriz <gülüyor> diye anlatıyor. Bu fikir e, bayağı güzel işliyor aslında bakılırsa diyebilirim şimdi. E, bir iki buçuk haftamızı devirdikten sonra. E, mekanları ayrıyetten seçerken hepsinde bir e, Ya bir iş bulduk ya bir koleksiyon bulduk ya mekanın hoşumuza gittiği için gittik baktık sonra orada başka bir pratikle birleşti. Bir atölyesi vardı araştırması vardı ee, yani bunlardan hepsinden esinlenerek aslında temmaların içinde de yer alan projeler oldu veyahut da özellikle... E Peramüzesindeki koleksiyona baktıktan sonra e, ölçüleri, standartları, normları sorgulamamız gerekiyor. Yani bu kadar eski bir tarih ve mimaride, tasarımda her şey standartizasyona tabi tutulma ihtiyacı ve e, zorlu bir noktada ortaya çıkıyor. E, ama aslında bunun sorgulanmasının gerektiğini mesela tartıştıktan sonra böyle Ölçekler Okulu Peramüzesinde kendi kendine bir şekilde oluşmuş oldu. Çok da yerine oturuyor. Ben iki hafta önce de yalnız bir tasarım ve BNL programı yaptım izleyici olarak kendi gözlemlerimi her bir okuldan dolayısıyla her bir altı mekan her birinden birer iş üzerinden biraz o okulları e, açmaya çalıştım onlar özelinde baktığım zaman Pera Müzesi'nden de muğlak standartlarla evet. ilgili bir e, iş vardı tam da demin söylediğin e, konuya E, gönderme yapıyordu. Diğer mekanlar ve okullar nelerdir? Biraz onları açalım mı? Tabii hemen Akbank Sanat'ı e, tıplamak tamam. istiyorum. Çünkü Akbank Sanat'ta büyük bir laboratuvar bizi bekliyor diyebiliriz. <gülüyor> Sergi gezenler bilir. Robotlar, e, yapay zekalar, e, robotik kollar, e, çeşitli makineler e, bizi karşılıyor. Ve Akbank Sanat'ın aslında sürekli işleyen bir baskı laboratuvarı belki de otelisi olduğunu tekrar hatırlayıp da e, oraya gidip çok güzel ...bir sohbetin sonunda böyle bir yer... ...bir sergi parçası oluştu. Siz de Ak kullanıyor musunuz mevcut atölyeyi? Evet, bizim bir takım... ...çok seyircilerimizin görmediği... ...arka planda yürüyen tasarımcılarla... ...akademisyenlerle projelerimiz var... Hı atölyeler dönüyor. Araştırmalar devam ediyor ve bunların bir parçası olarak iki tane e, tasarımcımız aslında baskı atölyesinde kullanıyor. Hatta bu hafta Cecil Mariton e, depremlerle ilgili bir araştırma yapıyor Türkiye'de. Kendisi daha önce Groningen'de büyük bir çalışma yaptı ve Arter'de e, orada Cecil'in işini görebiliyoruz. Giriş katındaki iş değil mi? E, yok, e, ikinci kat, pardon birinci katta olan ha, bir iş. Tamam. E, Gröningen'deki e, insan tarafı ...yaratılan depremlerin bir e, görselleştirmesi diyebiliriz. Ha, tamam. Büyük bir Z tablo. Zemin katı olduğu için ben... Evet. evet bir kara tablo evet. olarak karşımıza çıkıyor. Mesela bu çalışmasını devam ettiriyor ve burada yapacağı söyleşilerden onun nasıl yeni bir haritalaması olacağına dair bir e, çalışma devam ettiriyor ve baskı atölyesinde de ...bununla ilgili e, baskılar yapacak. Yani mekanları bir kere buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Hepsi inanılmaz bir işbirliği e, bizimle beraber yapıyorlar. Ve hani biz sırf orada misafir değiliz. Gerçekten işgal e, <gülüyor> durumu yarattık. Ve hepsi fazlasıyla yoruyoruz. E, hepsi işin bir parçası da oluyor aslında bakılırsa. E, bu hepimiz için büyük bir deneme oldu. Bir öğrenme süreci oldu. Bilmiyorum bir daha bizi geri isterler mi? Çünkü hepsini <gülüyor> çok bire, bir, bir... Yani teker teker yoruyorlar. ...ama inanılmaz güzel bir işbirliği ortaya hem çıktı. Hem kurumlar açısından hem de tasarım BNL açısından... ...öğretici bir süreç hatta birlikte yani yaparken... ...öğrendiğiniz bir süreç olarak geliştiğini... Evet. ...ben gözlemleme fırsatı buldum. Şu da özellikle iyi bir şey olarak vurgulamak istiyorum. Çok sayıda bir yurt dışından tasarım ya da... ...onun etrafındaki disiplinlerden uzman katılımcılar var... ...bu BNL'e. Sergilerde de öyle ama çoğu ya bahsettiğin... ...zaten mekan da sağlayan kurumlarla... ...ya da Türkiye'den kendi meslektaşlarıyla... ...işbirliği yapmışlar. Ya da farklı evet. disiplinlerden ama Türkiye'den kişiler, kurumlar devreye girmiş. Böyle bir ortak süreç ortaya çıkmış. Belki de bunun ilk sonuçlarını burada görüyoruz. Umarım ki ileride de devam edecek. Belki başka biennallerde, başka okullarda karşımıza çıkmaya devam edecek diye Evet. Yani yan baştan beri hani bu BNL'in e, statik bir şey olduğunu ve aslında bunun ötesine gitmemiz gerektiğini hep savundu ve BNL'lere karşıyım ben aslında diye hep konuşmalarına <gülüyor> başlar neyse ki. İkna ettik <gülüyor> bizim bir analize kuratörü olmayı ve gerçekten çok sıra dışı bir çalışma yapıyoruz. Çok fazla arka planda yürüyen iş var. E, hepsini paylaşamıyoruz çünkü seyirci de bir noktada e, bilgi akışını tutulmaktan sıkılıyor olabilir ama serginin dışında da e, programlar çok yoğun ve işbirlikleri... Çok fazlasıyla kuruldu ve umarız gerçekten bu çember e, her e, gün daha da büyüyüp ve işbirlikleri bizim dışımızda devam eder. Yani belki de en değerli kazanım ve öğrenim bu olacak bu Biennale'den sonra. Bu evet. özelde bakmak ister. Mesela Arter'de bir dünya okulu var. E, gezegenin doğal kaynaklarına e, da bakıyor. Biraz ekolojik e, bir duyarlılığı da söz konusu. Mesela Arter'le nasıl bir işbirliği yaptınız? Orada nasıl bir sergi karşımızda? E, şimdi Arter'de bütün binayı işgal diyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> sergi salonları onlara pek alan bırakmadık Hı -hı. aslında bakılırsa. E, Arterde depremlerle, felaketlerle, yeni malzemelerle, yeni sorgulamalarla ve bu e, dünyanın yeni durumundaki e, halleri biraz sorguladığımız işler yer alıyor. E, orada özellikle e, sizlerin işi dışında e, Türkiye'den e, büyük bir araştırma projesi yer alıyor soğum mimarlığın. Kendilerime F Üniversitesi'nde ders veriyorlar ve oradaki öğrencilere Boğaziçi'ndeki iki bölümle e, iş birliği yapıyorlar sosyoloji bölümü ve e, mühendislik bölümüyle e, bir tartışma başlatıyorlar aslında. İstanbul'da büyük bir deprem olduktan sonra yaşam nasıl devam edecek ve barınma ihtiyacımızı e, nasıl karşılayacağız sorusundan yolda çıkarak su üzerinde bir barınma imkanı olabilir miyi e, araştırıyorlar. Ama bunun ilk başladığında e, çok güzel bir şekilde Luma Vakfı'nda e, yine yanın aslında çalıştığı başka bir kurum. Arda Ar Ar yer alan. Hı evet Luma Arda e, tasarım atölyelerinde bu konuyu işleyen çeşitli e, çalışmalar yapılıyordu. Bu sefer orada Fransa'yla bir bağlantı kurdular. Hatta Luma'ya gidildi. Orada tekrar bir arada çalışıldı. Farklı öğrencilerle, Fransız öğrenciler, Türk öğrenciler anlaştılar, anlaşmadılar. Böyle <gülüyor> çok güzel bir organik e, bir iş ortaya çıktı. Bir de çıktı. Koç Müzesi de bu projenin içinde değil mi? Evet. Şöyle e, bu bir öneri yapıyor soğum mimarlık. Hı hı. Diyor ki bu konuyu tartışalım. Biz de bir yüzer ev tasarlıyoruz. Yani gerçekten deprem olduktan sonra hal ...içte Tsunami'den en az etkileneceğimiz... ...alan olabilirse... E, tabii göl sayılır, yarı göl gibi, sayılır, evet. evet, Orada e, suyun üstünde yüzen... ...bir stüktür mümkün olur mu? Bunun için de... ...bir tane yapı tasarlıyorlar. <gülüyor> e, bu yapı şimdi... E, ...tamamlandı ve... E, ...yarın <gülüyor> sabah... ...inşallah Aa. Koç Müzesi'nin önündeki... ...iskeleye e, geliyor Aa, olacak. Buradan duyurmuş olalım. Evet, Bariç'ten... ...sanat programındayız. Tasarım Biennial'in... ...direktörü Deniz Ova konuğum. Ben... ...programcınız Çelenk. Buradan... İftarla sunarız. Yarın <gülüyor> sabah itibariyle Rahmi Koç Müzesi'ne yolu düşenler demek ki So Mimarlık ve Fikriyat'ın bu projesini görebilecekler. Evet inşallah. Yani sabah gelip akşama kadar bir denemesi olacak. <gülüyor> i̇nşallah yüzecek. Belki de hep beraber nasıl battığını göreceğiz ama bakalım. Denemeye değer doğrusu. Evet kesinlikle. Peki Pera Müzesi'nde Ölçekler Okulu dedik. Yapı Kredi Kültür Sanat sizin basın da hayata geçirdiğiniz mekandı. Geçtiğimiz yıl yeni binasında yenilenmiş binasta kapıların Yani orada Akışlar Okulu var. Onunla ilgili neler vurgulamak istersin? Evet Akışlar Okulu'nun e, yolda giderken aslında para ve sermayeden yola çıktık. <gülüyor> ee, yine Pera'nın kendisiki koleksiyonundan esinlenerek ve e, tabii yapı kredisi. <gülüyor> Ki <gülüyor> <gülüyor> binanın isminin içinde olmasından dolayı bu ağ, ekonomik ağların ne kadar önemli olduğunu... ...ve ne kadar aslında e, hem hayatımızı ve politikayı ne kadar etkilediğini... ...ama aynı zamanda küçük ölçekte de ekolojik olarak ne kadar etkilediğini biraz konuştuk. Ve blockchain teması o zamanlar çok... E, revaçta, revaçta diyelim. Revaçtaydi, evet. evet e, konuşurken aslında blockchain'in de yani paradan öte bir e, sisteme işaret ettiğini... ...ve belki... E, Spekülasyonların sonunda yani devletlerin işini kaldır, ortadan kaldırabilecek veyahut da ekonomik olarak bankaları ortadan kaldırabilecek yani böyle bir merkezsizleşmenin bir sürecinin başlangıcı mı diye böyle bir tartışma başlamıştı. Böyle olunca geniş ağlar. Bu akışlar ee, Hı -hı. yani sıfı para değil ama gerçekten bütün katmanlara bakarsak tarihsel olarak, ekonomik olarak, politik olarak ve kişisel olarak. Göçle ilgili de bir ağ... iş vardı. insan akışı evet, aslında insan akışı, evet insan akışı nasıl ağlar oluştuğunu biraz anlatmaya çalıştığımız bir şey. Bir sergi. Son iki mekana da gelmek istiyorum. İçlerinden biri Salt Galata. E, zaman okulu var. Zaman hayatımızdaki en önemli mesele herhalde. Zamanımız yok yani seninle bu canlı yayın yaparken bile ikimiz de koştur koştur evet. geldik buraya. <gülüyor> e, hayatımızı tasarlayan şey e, zaman ya da zamanın ne kadar iyi tasarlıyorsak herekki bu teknoloji dünyasında. ...o kadar hayatın içindeyiz gibi bir e, durum var. E, Studio X'te ise sindirim okulu var. Bu çok enteresan. Hele ki Studio X herhalde bütün bu mekanlar, işbirliği yaptığınız kurumlar içinde... ...zaten mimari ve tasarım konusuna evet. kendisi de yıl içinde en çok odaklanan kurum. Sindirim okulunda neler bizi bekliyor? E, sindirim okulunda aslında hem e, fiziki hem de belki e, ruhani sindirimden bahsediyoruz. <gülüyor> Felsefi bir şeyleri sindirmekten bahsediyoruz. Yemek kültürü diye e, kolayca başlayıp tartışma ama aslında tedarik zincirleri e, ve yemeğin artık sırf basit bir yemek olmadığını, belki bir biyolojiye, bir kimyaya dönüştüğünü e, ve burada ileride e, nasıl dünyanın besleneceğine dair bile fikirlerin oluştuğu ve tartışıldığı konuları işleniyor. Çok önemli çünkü gazetelerde de artık gazetelere kadar e, ulaştı. Ne yiyeceğimizi bilmiyoruz. Neye elimizi atsak başka bir tehlike bizi bekliyor. Dolayısıyla tasarım Biennale'nden Stüdyo X'deki sindirim okulundan nasıl yiyebileceğimizi, bunun nasıl adil, nasıl temiz, nasıl doğru, nasıl yararlı, nasıl zararsız olabileceğine dair bir şeyler öğrenmeyi umuyorum ben kendi adıma. Evet çok güzel bir şey söyledin. Hemen onu da bir dakikada toparlayayım. Aslında zararsız ne demek olduğunu da sorgulamak Hı -hı. gerekiyor. Çünkü gerçekten artık doğal beslendiğimizde ve bu organik konusu çok hı hı e, gündemde hı hı. olduğu için söylüyorum. Organik ...dünyayı beslemek mümkün değil zaten... yeterince besin... E, bu, nüfusla. ...bu nüfusla sağlayamayacağız... ...ayriyetten dünya o kadar çok değişti ki... ...ve besinlerin asıl kodu o kadar çok değişti ki... ...doğal beslensek bile ihtiyacımız olan... ...bütün mineralleri ve besinleri alamayacağız... ...aslında belki gerçekten... ...o kötü olarak düşündüğümüz... E, ...tozlara, haplara döndüğümüzde... ...hiç yemek yemeden bile... ...bütün ihtiyacımızı karşılayabileceğimiz... ...bir e, gelecekle karşı karşıya kalabilir miyiz... ...bunun sorgulayan bir projemiz de var mesela... Müthiş... Peki sen okullar okulundan ne öğrendin? Çok şey öğrendiğini eminim ama hani böyle bir şey. Evet bir şey. E Çok fazla şey öğrendik ama yine e, şunu söyleyebilirim insan ilişkilerin ve insanların bir araya gelip de bir şey üretmesinin e, en öğretici en güzel e, süreçlerden bir tanesinin olduğunu tekrar gördük. E, ne kadar fiziki ve dijital dünya buluştuğunda ve bu işlerin e, dört, dünyanın dört bir yanında bir yere getirilebilse de yine de bir araya gelip birlikte bir şey üretmenin güzelliğini tekrar gördük ve öğrendik. Ne kadar değerli. Peki e, sen Türkiye'desin, İstanbul'dasın ilk tasarım bienalinde değil. Yem içinse aslında İstanbul tabii ki bildiği bir kentti. Hatta geçtiğimiz tasarım bienallerine de gelmişti. Tasarım zaten onun alanı. Ama okullar okulu vesilesiyle o İstanbul'dan tasarım bienalinden ne öğrenmiş olabilir sence? Evet. Um. Türkiye'ye özel bir şeyler <gülüyor> sormak istiyorum. Türkiye'ye özel bir şey. Aslında burayı e, ne kadar az bildiğini öğrendi. Bunları konuştuğumuz için söyleyebilirim. Ama ne kadar yakın hissettiğini ve ne, daha da çok burada vakit geçirip araştırmalarına devam ettiğini... ...ve herkesin buradan bir şey öğrenebileceğini aslında öğrendi. E, özellikle bu halletmek e, kelimesi <gülüyor> Nur Horsan'ın <gülüyor> projesinin başlığı olan... E, ...çok etkilendiğini ve onun için de e, öğretici bir süreç olduğunu biliyoruz radyoyu işin içine kattığınız çalışmalar var burası da bir radyo kanalı açık radyodayız hariçten sanat programı her hafta ben buradan Naci Sahne dünyadan gezegenden kültür sanat haberleri getiriyorum sizin de tasarım bienalinde radyoyu işin içine kattığı bazı projeler vardı onlardan da örnek vermek ister misin? Ee, özellikle Radyo E diye bir ekip geldi diyebilirim 48 saat boyunca bir yayın yaptılar aslında bakarısı açılış günlerinde sevgili Yağmur da buradan teşekkür etmek istiyorum. Onunla güzel bir işbirliği yaptılar. Hatta Açık Radyo'ya da galiba e, misafir oldular. Tabii Açık Mimarlık Programı komşu programlarımızda Yağmur Yıldırım'ın da programcılarından biri olduğu Evet. Evet aynen. E, sokakları gezip sokaklarda insanlarla tasarım konuştular. E, öğrenmeyi konuştular. E, Göçeden fikirlere göçü biraz konuştular. Yani mekanlar arasında gidip gelirken bir tek bizim tasarımcılarımız veya katılımcılarımız değil. E, sokakta olan insanlar da çok güzel bir diyalog kurdular. Bir e, el arabasıyla dolaşarak aslında. Yayın bakarsa, arabası değil mi? Aynen. Yayın arabasına dönüştürdüler. Seyyar yayın arabası. Aynen. E, o da çok güzel böyle bir tartışmayı açacak bir unsuru haline geldi. Altı kişi e, Türkiye'den de destek alarak 48 saat boyunca bir yayın düzenlediler ve Radio E'yi iki eyle sonunda yazılıyor nokta netten e, bu yayın önümüzdeki hafta Hı -hı. derlenmiş bir vaziyette sürekli dinlenebiliyor olacak. internetten verdiğim evet. web sitesiyle dinleyip takip edebiliriz. E, son olarak şunu da sorayım. Mekanlar aslı bildiğimiz mekanlar yani kültür sanat izleyicisinin takip ettiği işte saydım Akbank Sanat, Yapı Kredi Kültür Sanat, Peramüzesi, Artars, Salt Galata Studio X ama mekanlara girdiğimiz zaman bizi bambaşka tasarımlar yani mekan tasarımları, senografiler e, karşıladı. Bunlardan en çarpıcılarından biri Peramüzesi'nin üst katıydı. Hı hı. Belki alışkın olmadığımız bir görüntüydü ama mekan tasarımı ya da sergi tasarımı ile ilgili neyi vurgulamak istersin? Ee, bir kere bize e, destek veren Aslı Çiçek söylemek gerekiyor. Bütün senografiyi o oluşturdu. Belçika'da yaşayan e, bir mimar. E, Lukas Wegevert'le beraber e, çalıştılar. O da mobilyalarımızı, sergileme ünitelerimizi diyeyim, anlaşabilmesi için tasarladı. Ve sergiye özel e, üretimler ve yeni tasarımlar oluşturdular. Açık kaynaklı bir e, ünite aslında bakılırsa. Yani önem verdiğimiz şey ya da aslında önem verdiği e, şeylerden bir tanesi şu oldu. Duvarları kullanmamak. Mekanda aslında... E, mobilyalarda işleri sergilemek. Çünkü mekana değil işe bakmak ve ona odaklanmak hı hı. istedi. Ee, biraz da anladığım ve doğru hatırlıyorsam minyatürden e, esinlenerek aslında böyle bir tekrar eden e, bir stüktür içinde bir yapı içinde sergi tasarımı bir araya geldi. Bir kere mümkün olduğu her yerde camlar açıldı ve e, sokakla bir ilişki kurulmasını istendi. E, o yüzden ışıl ışıl bütün e, sergi alanlarımız ve tabi sergi mekanda genelde gün ışığı pek istenmez çünkü sergileme adına ışığı kontrol etmeyi tercih ederiz e, sergi yapımcıları olarak ama burada tam tersine manzara dışarısı içerisi doğal ışık hep mekanların içindeydi aynen çok güzel yeni bir deneyim oldu ee, bakalım bundan sonra mekanlar bu ilişkiyi nasıl kuracaklar ya da camları kapatacaklar mı ama her sergiye göre değişiyor biliyorsun bu e, kullanım e, bu da ilk defa beraber çalıştığımız iki isim oldu onlardan da çok şey öğrendik karşılıklı Yani yeni üretimlerin e, nasıl olabileceğine dair farklı farklı süreçlerden geçtik. Harika. Denizova Ova konuğum. Deniz çok güzel toparladın her şeyi. Teşekkür ederim. E, 4 Kasım'a kadar devam ediyor. 4. İstanbul Tasarım Biennial'i İKSV tarafından düzenleniyor. Ücretsiz gezmek mümkün. 6 farklı mekan var. Biraz önce saydık. E, son olarak eklemek istediğim bir şey olur mu Deniz? Programın sonuna gelmiş durumdayız Zira. Davet için teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. <gülüyor> Her zaman seninle sohbet etmek çok keyifli. Ben teşekkür ederim. Hariçten Sanat programında önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hariçten Sanat Gezegenden Kültür Sanat Haberleri Okey! Tokyo! South America.